Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Mercator girişiminin katkıları. Günaydın, 94.9 Açık Radyo'da iklim için dinliyorsunuz. Ben Özge Can Kara. Ben de Can Tombil. Aynı zamanda desteği için dinleyicimiz Banu Kur'an'a teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bugün iki konuğumuz var. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nden Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoşçakalık. bulduk. Ee, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali e, duymuştur dinleyicilerimiz. Çünkü Açık Radyo'da destekçisi. Evet aynı zamanda geçtiğimiz <gülüyor> hafta içerisinde Açık Dergi'de de ufak bir söyleşi yayınlanmıştı diye hatırlıyorum evet. ben. Ee, orada da kısaca bahsetmiştik ama bugün festivalin başlangıcıyla alakalı en yani başlangıç gününe de tekabül ettiği için tekrardan sizi bir konuk edelim. Ve iklim içinde de neler yapıldığına dair ufak bir söyleşi gerçekleştirelim dedik. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet, eee zamanlı 20 şehirde oluyor. 20 şehirde de bugün mü başlıyor? Hayır her şehirde farklı bugün sadece İstanbul'da başlangıcımız var Saltbeyoğlu'nda gösterimler başlıyor bugün çoğu şehirde 20-22 Kasım'da olacak ama bazı şehirlerde sadece hafta sonu iki şehirde de sadece Cuma günü Bursa ve Bodrum mekan ayarlama nedeniyle mekan bulmakta her zaman kolay olmuyor her yerde sadece Cuma günü yapabiliyorlar bu sene onun dışında çoğunlukta 3 gün. 20, 21, 22. Evet. E, olduğunda bugün gösterimler başlıyor. E, çok birazcık yani açıklargide de konuşulmuştur ama ben açıkçası süreci de merak ediyorum. E, Çünkü 8 yılını dolduran bir e, festival evet. bu aynı zamanda. Yani bir geçmişi de var. Yani birikmişliği de çok fazla olsa gerek diye düşünüyor insan ilk duyulduğunda. Evet. Çeşitli evrelerden geçti. En son 2 senedir birçok ilde yapmaya başladık. Daha önceleri İstanbul'daydı. 2008'de başladığımızda tek salondu. Sonra iki salon oldu. Sonra Ankara eklemlendi. Ee, ve 2014'ten itibaren açık kaynak bir formata dönüştürüp... ...diğer illerinde festivali e, bizim belirlediğimiz çerçevede... ...ve bizim rehberliğimizde yapabilmelerini sağladık. Birçok bir ilde birçok e, organizasyon bir araya gelerek... Ee, tabii bunlara organizasyon demek de bazen mümkün olmayabiliyor. Bazen arkadaşlar bir araya gelerek bu festivali gerçekleştirmeye aday oluyorlar. Bizim festivali siz de yapabilirsiniz çağrımıza cevap veriyorlar. Biz de ardından onların nasıl bir festival gerçekleştirebilecekleri konusunda yardımcı oluyoruz. Böylelikle de festival daha büyük bir coğrafyaya yayılmış oluyor. Evet, artanda bir rakam var galiba bu e, coğrafyaların sayısında. Evet. Yani bu sene içerisinde Adana, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, İzmir, Bayındır, Bodrum, Muğla, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Eskişehir, Fethiye, Muğla, Giresun, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Trabzon ve... İzmir'in Nurla ilçesi varmış. Evet, Oldukça evet, bayağı baya bir büyük <gülüyor> gibi oldu ama yani bu bizim e, şeyle alakalı, açık kaynağın yapabilecekleriyle alakalı bir şey bu. E, küresel problemlerin karşısında kendimizi küçük hissediyoruz ya. Evet. Çok güzel bir e, aslında fırsat sunuyor açık kaynak. Yani bir şeylerin kopyalanabilir olması, bir şeylerin tekrar edebiliyor olması ama belli bir standartta, belli bir formatta e, küçük grupları da e, efektif bir şekilde büyük ...coğrafyalara taşıyabiliyor bu şekilde. Evet. Filmlerin içeriğinden biraz bahsedebilir miyiz acaba? Bu sene... Ne, ...yani bu festivalde neler göreceğiz bu sene? Neler var? Ee, sen başlayın. Sen bu sen. sene 30 toplam 30 filmimiz var. Hepsi belgesel zaten. Sürdürüle bir yaşam film festivalinde gösterilen bütün filmler... ...belgesel nitelikte oluyor. Kısa metrajlı da olsa... Ee, Bayağı kısa metrajlı film de var bu seneki seçkimizde. Türkiye'den var, dünyanın dört bir yanından var yine her sene olduğu gibi bir çeşitlilik içeriyor konu açısından, dünyanın farklı ülkelerinden olması açısından. 10 tane uzun metrajlı filmimiz var. Belgeselimiz var. Çok değişik alanlar var. Örneğin bu sene yapı sektörü veya başka sektörleri daha madde olan kumdan bahseden bir filmimiz var. Bir kaynak olarak hiç onun da bir sorunlu bir alan olduğunu düşünmezdik. Meğer ne kadar acayip bir mesele varmış. Orada da çok güzel bir belgeselli, Fransız yapımı bir belgeselle bunu gör, gördük. Seçkimizi aldık. Bunun dışında bütün yaşadığımız ekonomik Ekonomik, ekolojik, sosyal, e, küresel krizlerin aslında temelinde aynı e, sorunla sorun olduğuna e, parmak basan birkaç filmimiz birden var. Dünyevi var, e, gezegensiz baştan var, hayatta kalma bilgeliği var. Burada hem e, ekonomik krizler, hem iklim e, değişikliği gibi birçok e, farklı katmanla aslında bu küresel krizin tek bir kriz olduğunu, farklı bir düşünce şeklini artık geçmemiz gerektiğini farklı bir yaşam geç, geç, şekline geçmemiz gerektiğini anlatıyor. Bunun dışında birçok işte doğa restorasyonu bir, bir takım sorunları çözümleri üretmiş insanlar yani sosyalde olabilir Ruanda'da örneğin sokak çocuklarıyla dans projesi yapan bir koreograf vesaire farklı alanlarda filmler var. Bilmiyorum ne kadar detaya gidebiliriz ama tekstil sektörü moda moda ile ilgili evet. çok önemli bir filmimiz var. Gerçek, gerçek bedel. Diye. Evet. Benim de çok ilgimi çeken ve aslında sosyal medyada şimdiden insanların paylaştığını gördüğüm bir film. Çünkü özellikle son hani yine sosyal medyada çok yayılan bir mağazanın istila edilmesi evet. falan görüntülerinden sonra sanırım belgeselde çok ilgi çekecek filmlerden bir tanesi. Hepimizin hayatını çok yakından değen bir konu giysi. Biz şimdiye kadar örneğin çok fazla gıda ve tarım üzerine ...belgesel göster. Çünkü çok çekiliyor onlar... ...gerçekten. Hepimizin hayatında... Da ...çok birebir alakalı olduğu için ve insanların... ...ilgilendiği bir konu olduğu için... Aslında giysiler de aynı şekilde hem kaynak kullanımı açısından hem insanların hayatında biri, biri o hem atık her, her açıdan bakıldığında çok önemli bir konu hepimizin hayatında. Fakat bu konuda çok fazla film e, çekimi yani kolay da bir konu değil ele alması yoktu. E, geçtiğimiz yıllarda bu sene iki senede izliyoruz biz True Cost'un çekim sürecini e, bitti diye çok mutlu olduk. Geçtiğimiz seneye yetiştirememiştik festivalle çünkü. Onu da göstereceğiz. evet. Bengalleş'teki facianın üstüne zaten bu. Evet bu yolculuğa çıkan bir yönetmen. Hı. Pek fazla dediğiniz gibi konu konuşulmayan ya da görülmeyen şeyler var burada. Özellikle bu kum meselesi de benim ilgimi çekti. Hmm. Ee, çok fazla su, hava ve toprak tartışmalar içerisinde geçiyor bugünden ama kum meselesi gerçekten de ilginçmiş. Bu film hakkında bir şey söyleyebilecek misiniz acaba? Bir bilginiz var mı? Kum savaşları. Film, e, film e... Çok şaşırtıcı bir film aslında benim açımdan çünkü ben şahsen e, bir tasarımcı olarak e, hem mimarlıkla hem endüstriyel tasarımla, e, üretim süreçleriyle falan alakalı bir insanım. E, kum'un bu denli hayatımızın içinde olduğunu birazcık bilirdim ama e, nereden geldiğini e, bu kadar detaylı olarak hiç düşünmemiştim. Kum örneğin Arabistan e, yarımadası çöllerle dolu ya da büyük Sahra'yı düşünebilirsiniz. Dünyada kıtlığı çekilmeyecek bir ham madde gibi görünebilir evet. yani. Ama öyle değil. E, Araplar bile e, kendi o e, yeni modern şehirlerini tırnak içerisinde e, yaparken o in, yapı sektörü kumu İngilizlerden satın alıyorlar. Hı. Kum Öyle her kum kullanılmıyor ve bu kumu tedarik ettikleri yerler kimi zaman dere yataklarının yer değiştirmesine, kimi zaman kıyı şeritlerinin şekil değiştirmesine e, sebebiyet veriyor. Adaların ortaya çıkmasına ya da adaların batmasına sebebiyet verebiliyor. Deniz hayatını yerle bir edebiliyor. E, türlü türlü e, şeyleri var. E, i̇llegal e, yapılanmaları da var. Yani birçok ülkede bunun mafyası var. genelde hani tedarik zincirine baktığınızda ucu hakikaten illegal bir yere kadar gidiyor. Bunu kullanan sadece yapı sektörü değil tabi. Kalıpla iş yapan herkes kumu kullanıyor. Cam sanayi, elektronik sanayi hepsi kumla alakalı işler yapıyorlar. Ve kum sudan sonra en çok alınan satılan meta. Yani bu tanımlama önemli galiba. Bedava ve sonsuz bir kaynak olarak görüyoruz evet, kumu. Yani değil, ama. değil evet, evet. ve dünyadaki diğer Her şey gibi aslında bedava ve yani ücretsiz ya da sonu gelmeyecek bir şekilde bunlar var olmuyor. Bunun gibi epey bir film var aslında. Oldukça ilginç bir durumda karşı karşıya evet. kalacaklardır muhtemelen filmden çıktıktan sonra insanlar. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben şeydeyken, Adana'dayken e, orada Çukurova Ekolojik Yaşam İnisiyatifi'nin e, bu sürü bir yaşam film festivali toplantısına korsan bir şekilde katıldım. Ne <gülüyor> güzel, ne güzel, nasıldı? Çok güzeldi, çok şenkliydi. Evet. Adana'daki e, sanırsam yani ilk olmayabilir ama şu anda tek e, vejeteryan, vegan e, restoranda yaptıkları bir toplantıdaydı. Evet. Yani. Evet. Ee, ben de vejetaryen olduğum için seçenekler çok kısıtlı. Evet. Korsan katıldım toplantılarına. Ee, anladığım kadarıyla orada konuşulanlardan hani e gruplar yanında sıra yani filmin yanında sıra küçük etkinlikler bir şeyler yapmak isterse bunun içinde bir ortam var değil mi? Şimdi ben çok kısaca şeyden bahsedeyim. Biz her filmden sonra... E Filmle alakalı olarak her filmden demeyeyim, birçok filmden sonra filmle alakalı olarak bir konuşmacı davet ediyoruz. Geçen seneki konuşmacı sayımız 81'di. Bu sene 120'nin üzerinde tüm Türkiye genelinde. Ve e, müzik grupları da oluyor. Bu sene 50'ye yakın müzik grubu ve performans sanatçısı var yine tüm Türkiye genelinde. Şey Adana'dan söz açılmışken onlar geçen hafta her sene aslında yapacaklar gibi görünüyor. Geçen sene de yaptılar çünkü. Bütün bisiklet gruplarını bir araya getirip şehirde festivalin duyurusunu yaparak bir bisiklet turu atıyorlar. Büyük bir bisiklet turu atıyorlar. Bunu Eskişehir'de yaptı bu sene. Megafonlarla. Megafonlarla dolaşıp <gülüyor> polislere falan festivalin broşürünü vererek falan böyle şey çok güzel bir hava var orada. Evet. Ee, neydi soru? Ben sen <gülüyor> devam ediyorsun, nasıl <gülüyor> <gülüyor> diğer yani e, yan etkinlikler. Ha, yani tabii ki festivalin görselme. formatı zaten öyle o şekilde biz de e, diğer ekipleri, diğer şeylerdeki ekipleri bunu e, söylüyoruz ve e, tabii ki her e, bölgede farklı. ...konular öne çıkabiliyor... ...herkes farklı filmlerin ardından... ...konuşmacılar davet ediyor... ...kimisinde bir çiftçi grup... ...gelebilir, kimisinde bir akademisyen olabilir... ...ama filmlerin ardından... ...sonuçta filmlerdeki konular aslında... ...küçücük bir bölgeyle alakalı bile olsa... ...evrensel konular... ...evrensel sorunlar... Dolayısıyla mutlaka e, Türkiye'de bir muadili bizim kendi hayatlarımızda yerel ölçekte bir karşılığı olabiliyor. Bu doğrultuda e, kendi bölgelerindeki e, kişileri davet ediyorlar. Örneğin e, bu sene bizim bir e, Ruanda ile ilgili bir filmimiz var. Bir kısa film. Bir koreografın, dansçı ve koreografın Ruanda'daki işte sokak çocuklarıyla yaptığı bir proje. Bayağı dansçı yaratıyor yani o çocuklardan. Burada İstanbul'daki film gösteriminin ardından Suriyeli çocuklarla İstanbul'da dans çalışması yapan bir arkadaşımız gelecek. Hem neler yaptıklarını anlatacak müzisyen ve dansçı bir iki kişi. Gelecekler Hem neler yaptıklarını anlatacaklar, hem bir performans yapacaklar, hem de izleyicilerle birlikte katılımlı bir çalışma yapacaklar. Yani sonuçta gerçekten alakalı bir şeyler bulmak hiç de zor olmuyor. Ve biz zaten bütün şehirlerdeki programa baktığımızda hepsini çok merak ediyoruz. Yani klonlanıp gitsek keşke ama... Olmuyor. Güzel bir program oluşuyor. Her yerde e, nefis bir e, etkinlik programı var. Yan etkinlik programı oluyor filmlerin ardından. Ee, biletlere ya da gösterimlere dahil olmayı nasıl yapabileceğiz? Onu da kısaca bir anlatabilmek mümkün mü acaba? Evet. E, festival başından beri ücretsiz. Hı -hı. E, rezervasyon, VIP, loje falan gibi şeyler yok <gülüyor> bizde. <gülüyor> <gülüyor> erken gelen oturur. <gülüyor> Salonlarımızın kimi küçük kimi büyük. Ayakta da durulabilir. Ayakta da durulabilir. Şeylerde merdiven basamaklarında oturanlar oluyor. İşte yangın çıkışlarını engellemeyecek şekilde onlara da dikkat ediyoruz. Ee, İstanbul'da Şişli Kent Sineması 700 kişilik. Ama bu se bu sene ilgi bayağı fazla. Orası için dahi erken gelmekte fayda var. Şimdi de uyarımızı yapalım. Evet. <gülüyor> Bir de şey vardı aklımdaki sorulardan. Ee, mesela Malatya'daki bir grup arkadaş bu işi yapmak istiyor. Evet. Ee, nasıl yapacaklar? Ee, siz de yapabilirsiniz duyurusunu. Biz genelde e, Haziran, Haziran, Haziran civarı falan yayınlıyoruz. Ee, her sene onu tekrar gözden geçirerek, bu, her sene öğrendiklerimiz doğrultusunda revize ederek yayınlıyoruz. E, bu niyetlerini bize... E, ...her an gönderebilirler. info.at.sürdürülebilir.yaşam.org'dan yazabilirler. Bizim bu arada... ...festivale dair şehirler, salonlar... ...program için web adresimiz... E, ...sürdürülebilir.yaşam.org e, ...facebook'tan da... ...takip edilebilir. Sorunuza dönecek olursa... E, ...her dönem... ...bize yazabilirler ama... E, ...biz bu duyuruyu haziranda yaptığımızda... E, ...koşullar daha netleşmiş... ...olacaktır. E, o tarihlerde... Bu gruplardan beklentimiz ilk olarak ticari ya da siyasi bir oluşumun uzantısı olmamaları. Yani aktivist olmaları, tüzel bir kimliğe sahip olmaları gerekmiyor. Tüzel kimliğe sahip olurlarsa daha kolay organize olabilirler ama birden fazla organizasyonun bir araya gelmesini de çok önemsiyoruz. Türkiye'de bilhassa sivil toplumun birlikte çalışabilme kültürüne itici olabilmek için. Böyle yani yazabilirler anladım. Anladım yani biz de festivalin basın destekçisi olarak Haziran ayında bu çağrıyı tekrardan duyurma fırsatı alacağız. <gülüyor> bu bir araya gelen gruplar sürdürülebilir yaşam kolektifi. O şekilde kolektif bir iş yapıyoruz yani bunu isim vermek için değil de yaptığımız işi tarif etmek için. Çok güzel bir tarif izninizle okuyayım açık adil çeşitliliği kucaklayan gezin gene ve üzerindeki yaşama değer veren bir toplum hayalini paylaşan bireylerin. ...yaşamı çoğaltacak projeleri kolektif olarak hayata geçirmesi amacıyla doğdu. Evet. Çok güzel bir <gülüyor> amaç. İklim içinde, iklim değişikliği konusunda. Evet. Hadi <gülüyor> o zaman İstanbul'daki izleyiciler için de ufak bir e, iyilik yapalım. E, söyleyelim nerede olduklarını. Diğer bölgelerdekini görmek için e, sürdürülebilir yaşam.org sitesine girebilirsiniz. Kent Kültür Merkezi, Saltbeyoğlu ve Caddebostan Kültür Merkezi olmak üzere... ...üç salonda gerçekleşecek olan gösterimler var. detayları dediğim gibi internet üzerinden görebilmeniz mümkün. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok, Çok güzel teşekkürler. bir ee, Görüşmek K üzere diyelim. Konuklarımız Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar'da bugün Sürdüle Bir Yaşam Film Festivali'nden. Tekrar teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Film Festivali'ne görüşmek üzere. O zaman. Görüşmek üzere. üzere. <gülüyor> üzere. Teşekkürler. İklim için Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi